Evet, Açık Radyo'da Hekaton konuşacağız dedik. Ağlarımızı örüyoruz çaresiyle bu hafta sonu TUMOP Mimarlar Odası'nda Kar Karaköy'de yapısal gazetecilik ve ağ haytalama Hekatonu etkinliği var. Evet, bu e, etkinliğin duyurusunu aslında daha önce mülksüzleştirme e, ağları işinden tanıdığımız Burak Arıkan'dan e, almıştık. Şu anda telefonla ona bağlandık. Evet, hafta sonu pek çok e, atölye var. Bu atölyelere... Maalesef biz biraz önden davransaydık belki halen katılabilirsiniz diyecektik ama en azından pazar günü gerçekleşecek. Sunumlara şu anda katılmak mümkün ama biz hem atöveleri hem de genel olarak yapısal gazetecilik ve ağ haritalama metodunu ve fikrini konuşalım istedik. Burak merhaba hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. merhabalar. Evet öncelikle Hekaton nedir bir onu soralım mı diye kendi aramızda esir yaptık. Hakikaten <gülüyor> nedir Hekaton tam olarak? Yani Hekaton ismi biraz üzerinde. Hack ve Maraton'un birleşimi. Evet. Ee, hack dediğimiz yani işte hani e, bir tür teknolojiyi parçalarına ayırıp içinde ne varmış ben bununla başka ne yapalım gibi. E, aslında yapılan işin yani bozmak, beğenilen, yapmak anlamına geliyor genelde. Evet. Ee, Avrupa'da işte, da Hekaton'lar olmuştu. Oluyordu hatta yakın zamana kadar değil mi? Benziyor mu onlar acaba burada yapılacak şey? Nerede? Tabii yani dünyanın çok yerinde olan bir şey bu. Genelde şöyle bu programcılar yani kod tutanlar diyorumdan da gelene bir yere gidiyoruz ee, ve çeşitli konularda hemen hızlı bir şekilde iki gün içerisinde web konutu bir işler etmeye çalışıyorlar bir iş gören araçlar üretiyorlar. Bizim bu çalışmamızda Mekato'da böyle bir çalışma olacak. Evet ama bu sefer işte gazetecilik yani nasıl diyeyim medya ve sivil toplum alanlarından mentorların, uzmanların da olacağı yani belli uygulama, farklı uygulama alanları olan bir Hekato. Nedir esas derdiği yapısal gazeteciliğin? Onu soralım istersen. Hı hı. Şöyle şimdi Hekato'nun tam adı yani şöyle bir şey yapısal gazetecilik ve A haritam hakikatına. Yani aslında biz bir iki tane farklı mevhumun bir araya getiriyoruz diye bir iki kavramı. Ee, Önceki gazetecilik kısmından bahsedeyim. Lütfen. Ee, gazetecilikte şöyle bir şey var. Haberler yani biz bunu tabii çok uzun her türlü rapor, basın bildirisi gibi düz yazıları e, katıyoruz. Ee, haberler genelde yayınlandıktan sonra biliyorsunuz kısa bir zaman özellikle yani değerleri çok azalabiliyor. Evet. E, ve tekrar tekrar kullanım tek mümkün olamıyor bu yazılan şeyler. E, araşivlerden zaman zaman bakıyoruz ama genel bir kullanım çok yaygın değil evet. e, halbuki bu yazılanlar yazılan işlerinin içerisinde çok değerli çok gömülü detaylı bilgiler mevcut e, ve hı hı. biz şöyle düşünüyoruz yani bu gömülü bilgileri e, yapısallaştırarak e, yani yeniden kullanılabilen e, veri partilerine dönüştürerek hı hı. E, bu Yeniden kullanımı sağlayabiliriz, değerini artırabiliriz durum adı ile yapılan işler evet. geliştirmeler. Evet. Hem sini toplamada hem gazcılıkta. Evet. Bu yeniden evet. kullanım için e, aslında yeni bir tür estetik ve yeni bir tür pratik sunuyor e, bu hekatan dolu bitenler değil mi? Ev tabii şimdi e, şu var yeniden şimdi e, e, bir yüzgeziye yapısal işte, bir, bir metne çevrildiğim zaman içinde semantik bir yapsının olduğunu belirttiğimiz zaman bu aynı zamanda e, bilgisayar programları yardımıyla okuyup, e, makine diliyle okuyup, otomatik olarak okuyup hı hı. bundan birçok çıkarım yapabilirsiniz. Haritalar yapmak bunun bir parçası sadece başka her türlü şey yapabilir. Yani yeni hikayeler yazabilir En önemlisi de farklı veriler bir yere getirilip buradan e, çıkarımlar yapabilir, karşılaştırmalar yapabilir. Yani bir şekilde. Evet. E, biz buna imkan sağlayacak araçlar getirilmesini amaçlıyoruz bu Yani insanlar gelen kişiler e, diğer e, yazılım gerekecekler, küçük yazılımlar. Hı -hı. Bu yazılımlar farklı verik hayalatlarındadır. E, yani bir, bir türlü blogda veri toplayıp, o kırışık düz misafirlerini toplayıp bunları yapılandırıp zaten e, A haritası otomatik olarak çevrilir hale getirecekler. Peki bunda temel olarak gra Graph Commons'ı mı kullanacaklar tekrar? Yani o A haritalandırma sistemini mi kullanacaklar Hı -hı. acaba? Evet, yani şöyle onda şimdi A haritalama kısmına tam girmemiştim. Açıkçası şöyle bir şey var. Şimdi biz uzun uzun kalan birisi biri aslında bir ilişki haritalama ya da A haritalama platformu işletiyoruz, geliştiriyoruz, geliştiriyoruz. Burası kullanımı açık herkese kullanıma açık bir sistem ve Yapılan şey şu, genelde burada insanlar e, çeşitli, genelde mesela sihir toplum diyebilirim ben buna, e, çeşitli konuları hı hı. mesela aktörler ve ilişkiler olarak yapılandırıp, e, bunlardan haritalar çıkartıyorlar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi işte bayağı popülerde oldu, mülüsüleştirme ağları çalışması. E, kolektif bir şekilde mesela ne yaptık orada biz? E, e, bir tür yani Türkiye'deki devlet ile e, özel firmalar arasındaki ortaklıkları, iş birliklerini, işte İhale araştırıp bularak bir yere i̇şte getirdik. Şirket, proje, e, mekan e, gibi e, noktalar arasında işte ihale alma, ortak olma, yönetim kurulunda bulunmak gibi takip ettik. Yani Hı. takibe aldık. E, bu sayede ortaya çıkan hayatlarda işte aslında normalde gözle görülemeyen, e, kulaklara anlaşılamayan birçok ilginç örüntüyü yapıyor ortaya çıkarmaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla bu insanlar bunları referans olarak kullanmaya bir Hem araştırmalarında hem de genel yani böyle işaret etmek için bakın işte sorunlar burada oluyor, şurada olabilir. Amaç failleri ifşa etmek demiştiniz zaten. Aslında mülksüzleştirme ağlarında da. Hı hı hı. Tam, tam, tam da onu da değil mi? Yani biz sonuçta, e, tüm sonuçta e, bu işlerden zarar gören insanlar olarak e, tabii kendi darzını tartışıyoruz. Çok önemli bir şey bu. Ama ancak failleri işaret etmek onları yani tatil almak çok önemli her zaman biliyorsunuz e, ama bunu yapan bir yöntem aslında biraz daha böyle geniş bir e, hani, ufak faillerin de peşindeyiz sadece büyüklerin değil yani büyükler Cazgöler'in de onlara da işaret edip onlara da o, o görünmez ilişkileri de e, göstermek çok önemli hı hı. Tekin, onlar birikiyor birikiyor ve aslında daha büyük yüksel oluşturuyor Evet belki e, örnek verebiliriz daha iyi anlaşılması için TOKİ ile Emlak GEO'nun e, A olduğuyla ilişkileri ortaya çıkmıştı. Örneğin en e, basit bulduklarınızdan biri böyle bir bilgiydi. E, ve evet. hı hı. Aslında böyle sonuçlara e, sebep olacak bu hekaton da diyebilir miyiz? E, tabii şöyle yani yükselişme olduğu gibi çok basitçe yani e, insanlar çok düşünmezler ama işte bir yani şey düşünün şimdi son günlerdeki işte yeşil şehir okumusu hani Karadeniz'deki yapılan işte dip depo alanlar der işte eee de ilgili şehir planlamalarıyla plan. Oradaki ormanlık alanları kumları açıyor, orada yok oluyor aslında. Hmm. Bu halka içi ormanlık alanlar su kaynakları hesabı. Şimdi bunları yapan firmaların bazıları mesela işte şeyini söyleyebilirim ben eee ya. Bunlar genelde aynı zamanda mesela İstanbul gibi dev bir şehrin ek dağıtımının da yapıyor. Hı. veya Uludağ bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde veya Çamlıda, yani bütün bu bölgede elektrik dağıtım yapar. Yani hem üreten yollarını yapan hem de elektrik e, sonunda satan halka e, tek bir e, Bu Yani bunu tekercilik demek oluyor. Zaten e, bunu tam resmi yazıyor. E, bu tarz şeyleri bir anda görülür kılıyor bu gibi e, yani, Bu Hekaton'daki amacımız da şimdi biz bu değişim alanında aslında daha çok e, kendi ...kent hakkı, ekoloji... ...ekolojinin işte dağı görüntü konulara eğilmiştik. Elektronunda evet. ise... ...çok daha geniş bir yer bazı var. Hı hı. E, Bahsedebilir e, misin? Yani... ...mesela... ...ben internet ifade özgüldü bir konu mesela. Ben bir konum konuda... ...alternet işine... E, ...mentörler gelecekler bir konu uzman. E, meclisin kendisini genel olarak... ...bir takip almak istiyoruz. Yani meclis ve kanunların sürekli... ...değiştikçe imtiyaz yaratılıyor. E, bunlar... İşte tekercilik, yolsuzluk, şeffaflık konuları var. Medya sahipliği çok önemli. Yani çok kamuoyunu yani sürekli de değiştiren, modifiyeden, hafıları silen e, bir yapı var diyorsunuz. Onunla mesela nasıl takip başına programatik, programatik bir şekilde. Medya sahipliği, de. evet. Ee, gibi yani emek konusu var çok önemli. Özellikle iş cinayetleri, e, ne direnişler diyebiliriz. Yani sendikalar, hoşlanıp falan son eee yani gelişmeler. bir de bunlarda daha hızlı bir şekilde pozitif bir eğitim reformu konusu var. Eğitimdeki değişiklikler ve girişim mesela kurum personeline şey gelecek, mentor gelecek. ondan bilgilerini paylaşacak. Bu çok önemli. Gereken tüm araçlar Evet. Eee şey yani, hı. yani hı hı. Evet, iki gün sürecek. Çok fazla konu var zaten. Graf Commons'ın evet. aslında web mecrasına dinleyicilerimizi yönlendirelim. Katılımcılara da orada gö göz atabilir. Hem mentorları hem de evet, mentorların evet. dışında <gülüyor> Farklı işte şey alanlardan, örgütlerden, kişiler var, bir toplum örgütlerinden vesaire. Ee, bunu söyleyelim bir kere ama en başta şunu da demek lazım tabii ki bilgi ya e, çok boğulduğumuz ve aslında bilginin çok da işlevsizleştiği bir noktada bir e, müdahaleydi zaten sizin yapmış olduğunuz grefkanınızla beraber. Hı -hı. Şimdi hı -hı. E, alanların çoğalması söz konusu. Bunun e, talebi mi geldiği fikir sizden mi çıktı ben onu da merak ettim aslında. güzel bir soru evet. Ee... Aslında yani şunu diyebilirim, yani mesela, müşterileştirme alır projesi çıkmadan beri 2 yıldır aşağı yukarı. Hı hı. E, i̇nsanlar şöyle şeyler diyorlar, mesela ya, sağlık alanında da var. Oraya bir bakar, eğitimde müşterileştirme oluyor şöyle bir şey falan diye. Biz uzun süreden bir oluyor, konuşulan bir şey. Şunun da bir şey diye. Hatta arasını yapmak için de eşitler olmuyor. Evet. Ee, bu arada bir, bir, bir sürü de şimdi Grafcom'un sisteminin yenilik e, Mayıs ayından beri çok daha iyi çalışan e, kullanışlı bir sistem var. E, ve bunu da biraz yaymak da istiyoruz. Yani daha fazla bir yani aktif bir şekilde kullanmasını da istiyoruz. Hı hı. Çünkü çok çok fazla şey geliyor aslında. Çok şey var buradan bu aşağıda ismiye. Bunları yani, bir o yüzden böyle buluşma gibi bir şey düşmüş her yıldız aslında. Bugün. Yani bir önümüzdeki ilk günde e, yani programcılar bir yere yani teknolojistler diyebilirim işte birçok sivit olsun, aktivist, batıcı e, ve e, mentorlar. Evet. Hem yani tartışacağız birazcık sonuçta nasıl bir, nasıl bir, nasıl bir ne tür verilerin peşinde düşmek lazım, ne mümkün ne değil. Bunları görmek evet. hem de yeni işler yaratmak. aslında bundan yani o günde bir tip değil sonuçta bu. Yani, o üç günde sadece politikler öğretebilecek, Hı hı. Ondan sonra devam edeceğini umuyoruz. Yani daha farklı projeler belki birçok mülksüzleştirmeye veya çok daha iyisi işler çıkacakları çıkaracaklar. Evet biz de öyle ümit ediyoruz. Yapısal gazetecilik ve ahiret alama hekatonu diye bakın diyelim dinleyicilerimize ayrıntılı bilgi için. Şimdi atölyeler tabii ki kapandı. Yani işte mentorlardan katılımcılara kadar her şey belirli. Ama hı hı. bunun ikinci gününde yani kapanışına doğru genel bir değerlendirmede Olacak diye tahmin ediyoruz, hı hı. Ee, onun teyidini pazar alalım, o günü, saat kaçta? E, pazar günü, yani 12 Eylül pazar günü saat 5'te Karaköy'e İmar Odası'nın giriş katında sunumlar olacak. Yani yapılan işler, bu iki günde çıkan işlerin birçok evet. araçlarından gösterecek, herkesi beklediğim yerler. Evet, aynen öyle. Peki, belki son bir soru, bu sunumlara daha sonra internetten ulaşmak mümkün olacak mı? Belki katılamayan insanlar için ya da sunuma hı hı. gelemeyen insanlar için? bir kere şey, haritaların kendisi sen Graph Commons açık olarak yayınlanıyor olacak <gülüyor> ee, yani cuma Pazar günü bile tarih belirlemeden internet aslında. <gülüyor> ee, onun dışında da e, biz son hani bir tane işlerden sonra bir e, muhtemelen bir tür rapor, teknoton raporu gibi bir şey aldırıp ilanlıyoruz. Harika. <gülüyor> ee, burada işte linkleriyle falan her haritaya, her yapılan işte e, lisansla ilanlıyoruz. Bu da hani kullanışlı bir yön olacaktır. Eee çekim yapılıyor da İngilizlerin abi montaj çekim yapacak ee, onların da herhalde oradan bir montaj yayınlan bir video olacaktır ee, ben. ...gelen havayı vermek için ama çok detaylı bir video doküman taşını yapmayıp, Evet olsun yine de bir biçimde alana ilgisi e, olanlar bu etkinliğin varlığından bile pek mutlulardır diye Hı -hı. düşünüyorum. İzini süreceklerdir e, bitirdi. Evet ağlarımızı örüyoruz. Yapısal gazetecilik ve ağ haritalama hekatonunu grafkamız öncülüğünde gerçekleşecek. E, başlayan daha doğrusu bu hekatonu Burak Arıkanla konuştuk. Çok teşekkürler Burak, kolaylıklar Hı -hı. dileriz. Ben Hoşçakalın, bırak. Hoşçakalın, bye bye.